Aynı kanaatta olmak. İmam Şafii bir gün bir hadis rivayet etmişti. Bu hadis şu hükmü ifade ediyor demişti. Dinleyenlerden biri, ''Ey İmam sen de aynı kanaatta mısın?'' diye sorunca İmam Şafii'nin canı sıkıldı ve şu cevabı verdi. ''Be adam sen beni hiç Hristiyan olarak gördün mü?'' Bana kiliseden çıkarken rastladın mı? Benim de Hristiyan kuşağı zünnar gördün mü? Resulullah'tan bir hadis rivayet edeceğim de aynı görüşte olmayacağım ha. Bu hiç mümkün mü? Evet. İnsanlar Allah huzuruna nasıl çıkarlar? Halife Süleyman bin Abdülmelik, Ebû Hazime yarın Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız diye sormuş. Ondan şu cevabı almıştı. Güzel amel sahibi kimse tıpkı sizden birinin yolculuktan dönüşte evine, eşine, çocuklarına kavuşması gibi sevinç içinde Rabbinin huzuruna çıkar. Kötü ameller yapmış olan kimse ise tıpkı sahibinden kaçan kölenin yakalanarak sahibinin önüne çıkarılması gibi korku içinde Rabbine varır. Evet, mesajı alabilmek. Cemal Öğüt Hoca Efendi bir gün sokaktan geçen yoğurtçunun sesini duyar. Ve kızı Hikmet Öğüt Hanım'a seslenir. Kızım biraz yoğurt alır mısınız? ''Evde yeteri kadar yoğurdumuz var babacığım.'' Sesine tatlı bir sitem karıştıran hoca efendi şöyle der. ''Kızım zararı yok fazla olsun. Sen harcayacak yer bulursun.'' Adamcağız yoğurdunu satabilseydi bu soğukta sokağımızdan üçüncü defa geçer miydi?